Merhaba, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Letonya hava kirliliğini azaltmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışacağını söyledi. Yeni dönemde idari yük oluşturmayacak daha iyi düzenlemeler getirmek isteyen Avrupa Komisyonu, hava kirliliğini azaltmaya yönelik tekliflerini rafa kaldırmayı planlıyordu. Ancak Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerden yükselen tepkiler üzerine konu tekrar gündeme alındı. Letonya Çevre Bakanı Yardımcısı Aldo Ozola, Komisyonun NEC, Ulusal Emisyon Tavanı direktifini masada tutmaya karar vermesinden memnuniyet duyuyoruz, dedi. Ozola, parlamento ve üye ülkeler arasında konuya ilişkin görüşmelerin zaman alabileceğini, ancak Avrupa Birliği dönem başkanı olarak bu görüşmeleri mümkün olduğunca ilerletmek istediklerini söyledi. Komisyonun Çevre Birimi Direktörü Marianne Wening. Avrupa Birliği'ni Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 hedeflerine yaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Pek çok üye ülke Avrupa Birliği'nin hava kalitesi kurallarını ihlal ediyor ve bazı sektörlerde rekabette yaşadıkları zorluklar nedeniyle Avrupa Birliği düzenlemelerinin Avrupa'daki faaliyetlerini başka bölgelere kaydırmalarına yol açabileceğini söylüyor. Ancak düzenlemenin destekçileri sağlık harcamalarında ve iş gücü kaybında yaşanacak düşüşün hava kirliliğini azaltmanın maliyetlerini telafi edeceğini savunuyor. TUMOP Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye'de hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerleşim merkezinin Kocaeli'nin Dilovası ilçesi olduğuna dikkat çekti. Bozoğlu sanayi kuruluşlarının yeterince denetlenmemesi, kaçak kömür kullanımı, taşıt araçlarının yarattığı kirlilikle birlikte bölgede hava kirliliğinin had safhaya ulaştığını söyledi. Kocaeli ve Sakarya bölgesinde incelemeler yapan Bozoğlu'nun ulaştığı sonuçlar dikkat çekici. Yapılan araştırmada Dilovası'nda yaşayanların yılın 365 gününde sadece 55 gün temiz hava soluyabildikleri ortaya çıktı. Çevre Meyendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin dün basın toplantısını Konuşan Bozoğlu, Kocaeli'nde 3 ölçüm istasyonu bulunduğunu, her istasyonda sınır değerlerinin aşıldığını test ettiklerini kaydetti. İzmit merkezde bulunan istasyondaki ölçüm sonuçlarına göre partikül maddenin Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 50 mikrogram metreküp olan sınır değerinin 2014 yılı içerisinde tam 153 gün aşıldığını söyleyen Bozoğlu, Avrupa Birliği'nde bu değerin en fazla 35 gün aşılabildiğine vurgu yapmıştı bu değerin 35'ten fazla aşılması durumunda acil önlemler alınması gerektiğine ifade etti kendisi. Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Onur Hamzoğlu hakkında 2011 yılında Dilovası'ndaki sanayi tesislerinin yarattığı kirliliğin sonuçlarını kamuoyuna açıkladığı için soruşturma başlatılmıştı. Hamzoğlu yaptığı araştırmada annelerin ilk sütünde ve bebeklerin ilk dışkılarında bazı ağır metallerin olduğunu ortaya çıkarmış. Bu araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı için hakkında savcılık tarafından haberin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağladığı ve araştırma sonuçlarını halk arasında panik yaratmak amacıyla kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı ki bilim adamlarının en asli görevi zaten halkı bilgilendirmek. Radyoaktif atık yüklü tankerin İzmir Alaa'da zincirlemesine tepki gösteren Ege Çevre ve Kültür Platformu Egecep, Çep, Ala Çevre Platformu, Foça Çevre ve Kültür Platformu, Tehlikeli Gemi sökümü Önleme Girişimi TİSÖK temsilcileri Türk Tabipler Birliği İzmir Şubesi'nde bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan Egeçep üyesi kimya mühendisi Ertuğrul Barka, Kuito adlı tankerin radyoaktif atık içeren maddeler içerdiğini belirterek GİMİ Söküm patronlarının derneği olarak nitelendirdiği GİMİ Sander'in tankerin yasal izinlerinin alındığını ileri süren açıklamasına yanıt verdi. Gemi açıklamasında radyoaktif ve tehlikeli atık analizlerinin yapıldığı bilgisi uzman akredite şirketinden rapor alınıp alınmadığı, alındıysa ise sonuçları ve esas alınan uluslararası değerlerin belirtilmediğini hatırlatan Barka bu bilgilerin kamuoyu ile acilen paylaşılması gerektiğini söyledi. Barka Tanker'in yaşam alanı savunucularının tüm uyarılarına rağmen Ali Ağa'da demirlediğini belirterek geminin radyoaktivite, asbest ve diğer tehlikeli ve tehlikesiz atık içerip içermediğini Bağımsız akredite bir kurum tarafından tespit edilerek raporla saptanması için yetkililerin derhal gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere İzmir valiliğini de göreve çağırdıklarını belirten Barka, tankerle ilgili olarak dün bu kurumlara yaptıkları başvuruların ihbar olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Barka tehlikeli atık ticaretine göz yuvanları deşifre etmeye devam edeceklerini vurguladı. Ve son haberimizde Doğa dostu ve insan dostu ürünlerle tületicileri bir araya getirerek gezegenimiz üzerindeki ayak izimizi azaltmak için yola çıkan goodfortrash.org üretici modülünün desteklenmesi için kampanyanın sürdü. İyiliklerin, güvenin, ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması ve insanları bir araya getirmeye çalışan bu platform için, fongogo.com'da başlattan kampanya şu anda 53 kişi destek vermiş ve hedefi yüzde 86. Ulaşılmış %100'e ulaşmak için son 13 güne girilmiş. Goodforchance.org'un doğa dostu üreticilerine ulaşabilmek için başlattığı kampanya hakkında daha fazla bilgiye fongogo.com adresinden erişilebiliyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.